radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bebekgel teyze Yazan Mustafa Kovancı, Dramaturg Selma Fındıklı, Yöneten Semih Sergen, Yapımcı İsmet Keten, Efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar İmren Tülay Bursa, Ertuğrul Ahmet Türkoğlu, Yakup Abdullah Ceran, Mübeccel Teyze, Nurşen Girgin Koç, Tuna, Meltem Pamirtan, Doktor Alpay İzbrak, Baba Faruk Günoğur, Komiser Bülent Türkmen Yani şimdi sen Kaç defa söylemem gerekiyor İflas ettim İflas <gülüyor> ettim İflas Yeter, ettim İkiniz de sakin olun lütfen Kavga ederek hiçbir yere varamaz Şimdi hıncımı senden almayayım Yakup İflas ettiysek bunda enişten kadar sen de suçlusun Aa. Suçlu muyum nedenmiş o Eniştenin kumar oynamasını engellemen için Binlerce defa sana yalvardığımı unutuyor musun Yakasından tutup zorla kumarhaneden çıkartamazdım Öyle değil mi Keşke bunu ben yapsaydım Boşuna konuşuyorsunuz olan oldu bu kötü kader artık kimse değiştiremez. Sabahlara kadar kumar masalarında oturup bütün servetini sağa sola dağıt. Sonra da buna kaderdi. Oh ne iş ah. Beyefendi, kötü kaderinizin şerefine bir kadeh ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Unuttun mu ablacığım? Eve girdiği zaman senden bir bardak soğuk su isteyip afiyetle içmiştir. Çocuk şimdi seni ayağımın altına alacağım. İmren saatlerdir bağırıp vuruyor. Söyler misin eline ne geçiyor Şimdi düşüp bayılacağım İçim kana ağlarken kaçma geçmiş neler söylüyor Ne yapıyorsun Gördüğün gibi kendime içki hazırladım Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum Ertuğrul İyi konuşmayalım Yakup Eniştene sor bakalım Elimizde avucumuzda ne kalmış <gülüyor> Marketlerin altısı da artık yok Yalnızca gazete bayi ve oturduğumuz bu iki katlı eve sahibiz Bu ev zaten ailemizin bıraktığı tek miras Peki peki bankadaki paraların? Zaten onu kurtarabilmek uğruna marketleriz Ay bana bir şeyler arıyor. Lütfen ablacığım lütfen kendine gel <gülüyor> Hem söylemeyi unuttum bugün teyzem aradı Hangi teyzem Canım kaç tane teyzemiz var ki? Mübeccel teyze elbette Sahi niçin aramış bizi teyzem? <gülüyor> Buraya geliyormuş Bir süre yanımızda kalmak için Yalnızlıktan çok sıkılmış Parampulun var ama evde iki laf edecek kimsem yok diye yakınıyorsun. Ah e, kim geldi acaba? Tam da alışverişe çıkıyordun. Şimdi anlarız teyzeciğim. Merhaba Tunacım, teyzem mi görmeye geldin? Evet İmren abla. Hadi içeri geçelim. Olur. Teyzem iki gündür seni bekliyor. Nerelerdesin bakalım? Derslerim çok yoğun olduğu için gelemedim. Aa hoş geldin kızım. Merhaba, elinizi öpüyüm İbecat teyzeciğim. <gülüyor> Allah uzun ömür versin yavrum, benimki gibi. <gülüyor> Arkadaşın da geldiğine göre rahat rahat alışverişimi yapabilirim. Elbette İmren. Artık yalnız olmadığıma göre istersen akşama kadar gezebilirsin. <gülüyor> Merak etmeyin dışarıda fazla kalmam. Görüşürüz. Güle güle canım. Ee, söyle bakayım yavrum derslerin nasıl? Çok iyi teyzecim. Böyle giderse bu yıl da takdir alacağım. Aa, <gülüyor> aferin kızıma. Allah nazardan korusun Kararınızı verdiniz mi? Artık burada mı yaşayacaksınız <gülüyor> Evet Tuna Bu sayede seni her zaman görebileceğim Buna çok sevindim mi Beccar teyzeciğim Sonunda beni ikna etmeyi başardılar Ertuğrul amcan evimin satışı için Avukatımla görüşmeye gitti Artık burada yaşayacağımı da bildirecek <gülüyor> Çok iyi <gülüyor> 75 yaşında bir ihtiyarın Tek başına yaşaması kolay değil hiç de ihtiyar değilsiniz. Aa, bu yüzden mi bana teyze diyorsun? <gülüyor> sizi büyük annem gibi seviyorum ama siz tanıdığım yaşıtlarınıza hiç benzemiyorsunuz. Sahi mi <gülüyor> Evet, belki de bu yüzden sizi olduğunuzdan daha genç görüyorum. Ah, <gülüyor> teşekkür ederim yavrum. Umarım arkadaşlığımızla sana ayak uydurabilirim Bundan hiç kuşkum yok Mübeccel teyze Birlikte gezmeye çıkarız seninle ne dersin alışveriş yaparız <gülüyor> Güneşli havalarda da bahçede otururuz tanıştığımız günkü gibi Elbette hatta bize ailen de katılabilir Annem babam çalıştıkları için zamanları olmuyor Ayrıca babam Ertuğrul amca ile görüşmeyi istemiyor ha, e, Neden? Ertuğrul amca kumar oynadığı için hmm, Geçenlerde küçük bir servet kaybedince Aklı başına gelmiş Artık oynamıyor Bu nedenle artık evdeki herkes de mutlu Zaten öyle olmalı Bence insan mutsuzluğu kendi yaratır Bak işte bu çok doğru Neyse bırakalım bunları da Şimdi çay demleyelim ha Canım çay istedi içeriz değil mi Nasıl isterseniz. <gülüyor> ee, acaba Orada da çay servisi yaparlar mı Nerede 2000 yılından sonra uzay gezileri olacakmış Acaba diyorum Uzay gemilerinde de çay servisi yaparlar mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthişsin mi Beccal teyzeciğim? Mek zorunda mısın? Elbette ablacığım. Orhan askerdeyken en iyi arkadaşımdı. Düğününe gidemezsem ayıp olur. Haklısın yavrum. İmren artık kardeşinden bir iki gün ayrı kalmaya katlanacaksın. Zaten çocuk sürekli çalışıp duruyor. Biraz gezip eğlenmek onun da hakkı değil mi? Hiç olmazsa sen konuşmayı Mübeccel teyzeciğim Sen de olmazsan bu evde kimse beni anlamayacak Ay, ay dur adam dur Sarılacağım diye nerede neredeyse boğacaksın beni Kocaman adam oldun ama hala çocuk gibisin Yakup Allah bilir Mübeccel teyzeden utanmadan bir de harçlık istersin e, O istemese de vereceğim Şu fani dünyada kaç tane yeğenim var benim hmm, Enişte şimdi aldın mı cevabını Yoksa kıskançlığın daha da mı arttı <gülüyor> Ablacığım hazır sırası gelmişken bir şey söylemek istiyorum Söyle bakalım Hazır Muğla'ya kadar gitmişken bir hafta on gün kadar kalmak istiyorum Bu bahaneyle küçük bir tatil yapmış olurum Mübeccel teyzenden yüz buldun ya Şimdi de astlarını istiyorsun galiba <gülüyor> Bırak hanım gitsin Artık bir yıl boyunca benden izin alamaz Neden yüzünüz asıldı küçük bey Yoksa her şeyin bir bedeli olduğunu Bilmiyor musunuz Öyle olsun bakalım bir gün sizin de bana işiniz düşer nasıl Ay Çocuklar çok alemsiniz doğrusu Bu akşam yemek yemeyecek miyiz Karnım acıktı Hayır Tabii. canım yarın akşam yiyiz <gülüyor> Öyle şey daha dün sabah yolcu ettik onu şimdi ölemiş olamaz olamaz ah, yavrum daha çok gençti nasıl olur Ertuğrul anlatsana oğlum kaza nasıl olmuş yolda yürürken bir taksi çarpmış hmm. şoför aşırı derecede alkollüymüş Hastaneye kaldırılırken yolda ölmüş Allah kahretsin o katilleri Zıkkımı çizçeler Ne desen de haklısın kızım İçim yanıyor Kardeşim kardeşim benim Bak Metin olmalıyız kızım Onu kardeşim kadar severdim Yıllardır her şeyime katlandı Kumarı bile onun sayesinde bıraktım Annemin babamın emanetiydi Ablalık yapamadım onu hiç göndermemeliydim. Yanımdan ayrılmasına izin vermemeliydim. Böyle konuşma yavrum. Nereden bilecektin? Burada da aynı şey gelebilirdi Yakup'un başına. Neden biz? Neden bizim başımıza geldi bu felaket? <Gülüyor> Artık bu acıyla nasıl yaşarım? Güçlü olmalısın yavrum. Hepimiz güçlü olmalıyız. Mübeccel teyze çok haklı. Derhal kendimizi toparlayıp yola çıkmalıyız. İmran Hadi canım seni banyoya götüreyim elini yüzünü yıkayınca biraz açılırsın evet, hadi evet iyi hiç olur iyi oluyor, ah canım canım gencecik çocuktu keşke onun yerine ben ölseydim yağmur yağıyor pencereyi kapatır mısın kızım peki mübecah teyzeciğim. <gülüyor> yemeği hazırlayayım mı daha sonra yeriz kızım ee, e, ama acıktıysan şimdi de olabilir Aa, sizin için söylemiştim ben de aç değilim Peki Tunacığım zaten senin için çok üzülüyorum neden İmran ile kocası Muğla'ya cenazeyi almaya gittiler diye iki gündür benimle ilgileniyorsun Her isteğimi yerine getirmek için çırpınıp duruyorsun Aslında siz beni üzüyorsunuz çünkü hiçbir şey yemiyorsunuz Ne yapayım canım hiçbir şey istemiyor Belli etmemeye çalışsanız da Yakup amcanın ölümüne çok üzüldüğünüzü anlayabiliyorum Üzülmemek elde değil ki yavrum Haklısınız Baban yanımda kalmana bir şey demiyor değil mi? Hayır. Geçen akşam sizi ziyarete geldiğinde gördünüz. O çok iyi bir insandır. Doğru. Kibar ve anlayışlı bir beyefendi. Hatta o benden önce davranıp... ...yanınızda kalmamın iyi olacağını söyledi. Hem gerçek dostlar kötü gün içindir. Öyle değil mi? <gülüyor> evet yavrum. <gülüyor> bir şey merak ediyorum Mübeccel teyzeciğim. <gülüyor> Nedir canım? Ee, trafik kazalarını... ...televizyonlar ve radyolar hep bildiriyor... Ama bu kazadan hiç söz eden olmadı. Ee, daha büyük kazalara haber veriyorlar belki. Ama alkol nedeniyle olan böyle kazalarda söylüyorlar. Hem gazetelerde de hiçbir haber çıkmadı. Belki de bu kazadan haberleri olmadı ya, ya da ya, ya da geç öğrendiler. Bilemiyorum ki Tuna. Bu işte bir gariplik var ama ne. Boş ver yavrum. Olan oldu. Bunun haberini yapsalar Yakubu geri getirebilecekler mi? Doğru söylüyorsunuz. Mübeccel teyzeciğim Evet yavrum Benim başıma böyle bir kaza gelmiş olsaydı üzülür müydünüz? Aa, Allah korusun o nasıl söz Senden bir daha böyle şeyler duymayayım Çünkü seni çok seviyorum Beni boşu boşuna üzmek istemezsin değil Aa, mi? Hayır hayır <gülüyor> ee, özür dilerim Hadi akşam yemeğimizi yiyelim artık Olur Aferin Tuna. Eline sağlık. Çayın çok güzel olmuş. Afiyet olsun Ertuğrul amca. Onu gök kovada bir tepeye gömdük. Öyle mi? E neden? Ölürsen beni bir tepeye gömün derdi. İstediği oldu. <Gülüyor> Denize bakan bir tepe. O kadar güzel bir yer ki anlatamam. Böylece isteğini yerine getirmiş oldunuz. Evet Tuna abi. Orası çok uzak değil mi Nasıl ziyaret edeceksiniz Önemli değil mi Becel teyze Gideriz Sen nasılsın neler yaptın Tuna'cığım beni hiç yalnız bırakmadı Hizmet edeceğim diye çırpınıp durdu yavrucak Çok teşekkür ederim Tuna <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil Yarın işe başlayacağım Ama Yakup'suz nasıl olacak bilemiyorum Onsuz <gülüyor> hiçbir şey eskisi gibi olmayacak <gülüyor> ee, Ben artık eve gideyim Peki canım <gülüyor> Her şey için çok teşekkür ederim Ay Yo yo rahatsız olmanıza gerek yok Ben giderim oturun lütfen İmran abla Peki Annene babana selam söyle yavrum ee, Yarın gene gelirim Mübeccel teyze Beklerim kızım Ben de çok yorgunum Banyo yapıp hemen yatacağım Size iyi geceler Sana da yavrum Yakup'un arkadaşlarından gelen oldu mu Şey Biliyorsun apar topar gittik Bu yüzden arkadaşlarına da haber veremedik Zaten pek arkadaşı da yoktu Ben onun hem ablası hem de arkadaşıydım Haklısın İmren. Onunla çok iyi anlaşırdınız ah, Canım yavrum Uyuyabileceğimi sanmıyorum ama Çok yorgun olduğum için biraz uzanmak istiyorum Tabi tabi canım yat dinlen biraz İmren sen misin kızım? İmren sen misin? Cevap versene yavrum. Oh, Karandıktan da hiçbir şey göremiyorum. <Gülüyor> ah, ah, ah, ah, Merhaba Mübeccel teyze. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ay... E, e. Herhalde hayal görüyorum. Seni de yanıma alacağım. Ay yaklaşma, yaklaşma bana, yaklaşma. Mübecer. Ah <gülüyor> ma, gelme yanıma, ah, gelme. İmdat, Kurtarın beni. İmdat, İmran. Ertuğrul, kurtar ah, Ertuğrul. lambayı yak Mübecer teyze ne oldu? Ah, o o o o o o o, o burda Kim? <gülüyor> Odatan içeri girdi yanıma doğru yaklaşıyordu. Kimden söz ediyorsun? Ya, Yakup, Yakup. Herhalde Hı? bir kabus gördün mü Becel teyze? Hayır, hayır uyumuyordum. Nasıl kabus görebilirim? B bana neden inanmıyorsunuz? O buradaydı diyorum size. Ah. Ama o öldü. Bunu sen de biliyorsun. R ruhu dolaşıyor. R ruhu dolaşıyor. Tamam, tamam Becel teyze, sakin ol. Sakin ol lütfen iken böyle şeylere inanmamamızı. Bunların uydurma olduğunu söylemez miydin? Lütfen sakin ol hadi. Ama doğru. Doğru. Yakup'un ölümü hepimizi çok sarstı. Anlaşılan sinirlerin bozuldu teyzeciğim. Hadi. Hadi yat, uyumaya çalış biraz. Peki. Hadi. Peki İyi geceler mi teyze Gerekirse bizi tekrar çağırırsın, olur mu? Hadi. Işık açık kalsın. Peki. Beccar teyze iyi misin? İyiyim neden yavrum? Y yine dalmışsın. Ah. Sana öyle gelmiş olmadı. Cenazeden döndüğümüzden beri çok değiştin. Değiştim mi? Nasıl? Eskisi gibi değilsin. Sürekli düşünüyorsun. İnsanın her günü aynı olmaz ki kızım. Haklısın ama... ...yoksa dün gece o kabusu yine mi gördün? Ah, buna hayal desek daha doğru olur. Neden? İnsan gözü açıkken kabus görmez, ona hayal denir. Ah evet tabi. Ama nasıl bir hayal? Bir türlü anlayamıyorum. Her gece geliyor. Kafama koydum. Bu gece gerçek olup olmadığını anlamak için ona dokunacağım. Ya demek öyle? Neden şaşırdın İmren? Ee, ondan hem korkuyorsun hem de dokunmayı düşünüyorsun. Nasıl <gülüyor> olacak bu? Olsun korkunun ecele faydası yok derler. <gülüyor> Sen bilirsin. Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Ay yok canım. Bunu da nereden çıkardın? E, yalnızca... Evet. E, bir bunalım geçiriyorsun. Hepsi o kadar. Belki de haklısın kızım. Belki de haklısın. Aa, aa. E, e, gözlüğümü bulamıyorum. Halbuki onu hep yatağımın yanındaki komidine koyardım. Ama dün akşam oraya bırakmamışsın. Ah, e, hayır. Dün gece yatarken de oraya koydum. E, o halde mutfakta ne işi var? Mutfakta mı? Ama bu sabah hiç mutfağa girmedim. Hatta dün akşam da. <gülüyor> Neyse bırakalım bu konuyu. On gündür hiç alışverişe çıkamadım. Evde yiyecek bir şey kalmadı. Ama istersen gitmem teyze. Neden? Hiç Belki korkarsın diye düşündüm Aa, Kocam öldükten sonra 15 yıl boyunca Yalnız yaşadım İmren. Tamam tamam kızmana gerek yok Hadi hadi canım sen git yavrum Peki hoşçakal tozu Güle güle Beni sevdiğinizi söylüyordunuz E tabi seviyorum Tunacığım O halde neden bana kaçamak Cevaplar veriyorsunuz Moralinizin neye bozuk olduğunu her soruşumda Çok basit şeyler söyleyerek Gerçeği benden gizlemeye çalışıyorsunuz. Canını sıkmak istemiyorum Ayrıca sen daha küçüksün Kuruntularımla aklını karıştırmak istemem Hani bir genç kız gibi Oturaklıydım Yaşımdan Beni çok... zorlama yavrum Lütfen ...az önce kuruntularınızın olduğundan söz ettiniz. Onların kuruntu olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki de gerçektir. Hayır, hayır, hayır, hayır. Gerçek olamaz. Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum. Lütfen açık konuşun Mübeccar teyze. Yakup burada, bu evde. Ne? Ay yok canım. Şaka yaptım. Olur mu hiç öyle şey? O öldü değil mi Tuna? Evet ama... Az önce ciddiydiniz Söyler misiniz neler oluyor ah, Bunu bir bile bilsem Bilmece gibi konuşuyorsunuz Bak Madem öğrenmek istiyorsun Anlatacağım Evet Tuna Sence ben deli miyim O nasıl söz mübeccel teyzeciğim Tanıdığım en akıllı insanlardan birisiniz <gülüyor> Teşekkür ederim kızım Ama son zamanlarda Yavaş yavaş deliriyorum Anlayamadım Sürekli garip şeyler oluyor e, Ne gibi Yakup amcan sürekli geceleri odama geliyor Ama ama bu imkansız Yani hayaletimi bilemiyorum Karşımda o kadar canlı bir şekilde duruyor ki inanamazsın Oysa hayalet diye bir şeyin varlığına hiç de inanmam ha, Bu çok ilginç Korkmadın mı Hayır hayaletlere ben de inanmam İşte gördün mü demek ki deliriyorum e, ...belki de hayal görmüşsünüzdür. Öyle olsa bile hep aynı şeyi görmem lazım değil mi? Nasıl yani? Bence bir insan aynı hayali hep aynı şekilde görür. Oysa ben Yakup'ı her defasında farklı şekilde görüyorum. E, korkarım ki ne demek istediğinizi pek anlayamadım. İlk dört gece onu mavi kazayla ...sonraki altı gecede kırmızı kazayla gördüm. Az önce Yakup'un odasına gidip elbise dolabına, çekmecelerine baktım. Mavi kaza dolabında ama kırmızı kaza yok. Yani son altı gündür onu kırmızı kaza ile görüyorsunuz... Hı hı. ...ve o kazada odasında yok. Hı. Bunu İmren ablaya söyleyecek misiniz? Şimdilik düşünmüyorum. Çünkü onlar delirdiğime inanıyor. Hatta aralarında konuşurlarken duydum... Ertuğrul bu akşam eve bir doktor getirecekmiş. Bu, bu çok saçma. Bu evde çok garip şeyler oluyor kızım. Yakup'un ölümüne çok üzüldüklerini söylüyorlar ama davranışları hiç de öyle değil. Nasıl? Bugüne kadar bir çok yakınım öldü. Ayrıca dostu akrabası ölen bir yığın insan tanıyorum. Hiç kimsenin böyle rahat davrandığını görmedim. Belki de bu durumu hemen kabullenmişlerdir. Ama hiç kimse kardeşinin ölümünden 15 gün sonra konsere gitmez değil mi? Öyle mi? Dün akşam konuşuyorlardı. Yurt dışından bir grup geliyormuş. Onu izlemeye gidecekler. Yanınızda mı konuşuyorlardı? Hayır. Beni kapıda fark edince hemen konuyu değiştirdiler. M Mübeccel teyze... ...bence bu evde garip şeyler oluyor. Ö ayrıca... ...ayrıca... Hiçbir şeyimi koyduğum yerde bulamıyorum Bütün eşyalarım yer değiştiriyor Yanılıyor olmayasınız Belki de eşyalarınızı koyduğunuz yeri unutuyorsunuzdur <gülüyor> Bu imkansız Tunacık Nasıl imkansız? Aşırı derecede titiz ve düzenli bir insanım Ayrıca henüz bunamadığımı da kendi kendime ispatladım Öyle mi? Evet kızım Dün gece yatmadan önce küçük bir liste hazırladım ...hangi eşyalarımın nereye... ...hatta ne şekilde koyduğumu... ...küçük bir kağıda yazdım... ...bir de kroki çizdim. Peki ne oldu? <gülüyor> Bu sabah... ...gözlüğüm bıraktığım yerde yoktu. Canı sıkılmış olacak... ...gözlüğüm mutfağa gezintiye gitmiş. <gülüyor> Müthiş birisi Mübeccel teyze. Peki sence neler oluyor? Bilemiyorum. Ama bunu anlayacağımdan emin olabilirsin... Bu anlattıklarım aramızda kalmalı tamam mı Tuna? Elbette elbette Dün gece Yakup'u gördüğüm zaman çok ilginç bir şey oldu Ne oldu? İyice yanına yaklaşıp ona dokunmaya karar verdim Yatağımdan kalkıp ona doğru ilerleyince benden uzaklaştı Oysa hep garip garip gülerek üzerime doğru gelirdi ah, Korku filmlerindeki gibi <gülüyor> Hayır Tuna'cığım Filmlerdeki hayaletler insanları kovalar Oysa bu dün gece benden kaçtı. Korkmuyor musunuz? İki gün öncesine kadar korkuyordum. Çünkü sağlıklı düşünemiyordum. Ama artık burada bazı dolaplar döndüğünü sanıyorum. Yani size oyun mu oynuyorlar? Kimsenin günahını almak istemem ama sanırım öyle. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sesimi çıkarmadan onları çok dikkatli bir şekilde isteyeceğim eğer düşündüğüm gibiyse mutlaka açık verecekler. Amaçları ne olabilir acaba? Ee, zengin sayılabilecek bir insanım Tuna. Oldukça fazlamalı mülküm var. Herhalde beni delirtip paralarımı elde etmeyi düşünüyorlar. Hmm, bu iğrenç bir şey. O halde Yakup amca ölmedi, yaşıyor. O da bilir. Bunu anlayacağız. <Gülüyor> Tüylerim diken diken oldu Yalnız aklıma takılan Bazı sorular var Nedir onlar Yakup yaşıyorsa Nerede kalıyor Eve nasıl giriyor Birkaç gecedir sokak kapısını gözlüyorum İçeri giren olmuyor O, o halde o burada Evin içinde Dur kızım dur hemen korkma Evin her yerini didik didik aradım Hiç kimse yok Çatıya baktınız mı? Çatının merdiveni yok Peki gerektiği zaman oraya nasıl çıkıyorlar? Bunu ben de merak ettim İmren'e sordum Ne dedi? Çatıya çıkmaları gerektiği zaman bahçedeki merdiveni yukarı çıkartıyorlarmış O halde Yakup amca başka yerde gizleniyor Evet dışarıdan geliyor Ama eve nereden girdiğini bir türlü çözemiyorum Odamın penceresinden mutfağınızın ve salonunuzun pencerelerini görüyorum Belki de camdan giriyor. Geceleri buraları izleyeceğim. Aa, olur mu yavrum? Uykusuz kalırsın. Derslerinde başarısız olmanı istemem. Zaten bu hafta sömestr tatili başlıyor. Mübeccel teyze bütün bunları babama anlatsa. Hayır, hayır olmaz. Henüz ortada kesin bir şey yok. Gerektiği zaman babanın yardımını isteriz canım. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Aklım sizde kalacak İçin rahat olsun beni merak etme canım Aa, İmren ablan geldi Oha sohbet mi ediyordunuz <gülüyor> Evet İmren abla Kapıyı kapatma ben de gidiyordum zaten Görüşürüz Becel teyzeciğim Görüşürüz canım yarın yine gel canım Olur Güle güle Biraz daha oh, otursaydın öyle. Tuna Az sonra annem eve gelecek En iyisi gideyim Peki canım Mübeccel teyze rahatsızlanmış öyle değil mi? Evet. Bu gece Ertuğrul amcan doktor getirecek canım. İyi. Hoşça kalın. Annene selamını söyle güzelim. Oldu söylerim. Size yazdığım bu ilaçları... ...düzenli olarak kullanmanızı istiyorum. Bir süre sonra... ...bu şikayetlerinizin hiçbiri kalmayacak. Ya... E, pe, ...peki... ...ilaçları almazsam ne olur doktor? E, o zaman iyileşemezsiniz. Ha, yani... ...hayal görmeye devam ederim... ...öyle mi? Elbette. Hatta... ...daha çok rahatsızlanabilirsiniz. Hmm. E, anlıyorum... Bir şey sormak istiyorum Buyurun Yeğenimin eşiyle nereden tanışıyorsunuz? Ertuğrul Bey'le dün tanıştık Muayenehaneme gelerek Sizi muayene etmem için Buraya gelmemi rica etti Öyle mi? Evet neden sordunuz? Hiç bir an aklıma geldi Yeğeniniz ve eşi Sizi çok seviyor hmm. Onları üzmemek için ilaçlarınızı Kullanmalısınız anlaştık mı? <gülüyor> Anlaştık evladım anlaştık Şimdi biraz dinlenin Ben de onların yanına gideyim Hoşçakalın efendim Güle güle, güle, güle. Nasıl teyzemiz iyileşecek değil mi doktor bey? Çok yaşlı... Açık konuşmak gerekirse... Rahatsızlığını kontrol altında tutabiliriz... Ama tamamen iyileşmesini beklemeyin... Kardeşimi çok severdim... Ölümü onu çok sarstı. Evet... Yeğeninin ölümünü kabullenememiş... Hangimiz kabullenebildik ki? Doktor bey... Eşim için de endişeleniyorum... Sürekli ağlıyor... Ee, hanımefendiye bir sakinleştirici yazıyorum... Bu size iyi gelecektir İlaç insanın içindeki acıyı söküp atamaz öyle değil mi? Ee, bizi rahatlatıp durumu kabullenmemize yardımcı olabilir Haklısınız doktor bey Ben artık gideyim ee, Şöyle buyurun efendim of. Artık yatakta da rahat edemez oldum Tuna Neden Yattıktan bir süre sonra yatak kendiliğinden sallanmaya başlıyor Oysa kendi karyola mı getirmiştim evden Yabancı bir yatak değil Bunda da bir iş vardır mı Mübeccel teyzeciğim Tek başıma yatağı kaldıramıyorum Gücüm yetmiyor Hadi gel de bir bakalım şuna ha? İmren abla gelirse Gelmez gezmeye gitti hmm, Pekala Hadi Gel canım gel Gel Yıllardır aynı karyolada yatarım Sallanma huyu hiç yoktu Evet gayet normal görünüyor Şu yatağı kaldır ver bakalım Tunacığım Aa, Ne kadar <gülüyor> da ağırmış Tamam oldu işte Karyolada hiçbir şey yok Allah Allah Mübeçel teyze karyolanın köşelerine iyice dikkat et Köş, ne olmuş Bakın ...köşeleri birbirine tutturan vidalar sökülmüş. Aaa! Aa, evet! Vidaların yerine yay takılmış. İşte bu yüzden sallanıyor. Ay, azıcık iti verdin... ...bak nasıl sallanıyor. Hadi yatağı yerine koy yavrum. Aa, aa. Oldu işte. Ay, sen de yoruldun. Oh. Ay, biraz şöyle oturu verelim. <Gülüyor> Peki şimdi ne olacak? Oyuna devam <gülüyor> Onlara Yakup'un yatağımı salladığını söyleyeceğim Zaten onlar da bunu bekliyor Mübeccel teyze korkuyorum Size bir kötülük yapmaya kalkarlarsa Bundan daha büyük kötülük olur mu? Baksana aklımı yitirmem için uğraşıyorlar olanların hepsini polise anlatmalıyız. Daha zamanı gelmedi yavrum. Kimse bize inanmaz. Ama bu haksızlık. Onları yakalatmak için iyi bir plan yapmalıyız. Ama ama ama nasıl? Henüz Yakup'un eve nasıl girdiğini bile öğrenemedik. Sabağa kadar burayı izliyorum. Ama eve kimsenin girdiği yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten aklımı kaçırırsan bunu düşünmekten olacak. <gülüyor> Böyle bir durumda nasıl şaka yapabiliyorsunuz şaşırıyorum doğrusu. Ben de bazen kendime şaşırıyorum yavrum. Hadi gel canım gel hadi salona geç. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Evet küçük hanım gel bakalım işe gitmemi engelleyecek kadar önemli konu neymiş mi? seni dinliyorum Baba hı? anlatacaklarımı duyunca çok şaşıracaksın Ya ee, hadi anlat da şaşırayım artık hı? <gülüyor> Yakup amca ölmedi <gülüyor> Bu da ne demek oluyor O kaza gerçek değil Mübeccel teyzeyi delirtip mirasına konmak için yapıyorlar <gülüyor> Bana kalırsa fazla film seyrediyorsun hı? Bana inanmak zorundasın baba Dur bakalım kızım dur sakin ol Mübeccel teyzeyi sistemli bir şekilde delirtmeye çalışıyorlar Ama Mübeccel teyze bunun farkında Öyle mi? Hmm, çok ilginç doğrusu Yakup amca her gece mübeccel teyzeye görünüyor. Hepsi bu kadar da değil. Onu yanıltmak için sürekli eşyalarının yerlerini değiştiriyorlar. Kendi gözümle gördüm. Yatağının vidalarını çıkartıp yerine yay takmışlar. Yatak kendiliğinden sallanıyor. Bir dakika, bir dakika yavaş ol kızım. Aklım karışmaya başladı. Bir haftadır onların evini gözlüyorum. Yakup amcanın eve nasıl girdiğini merak ediyorduk. E, öğrenebildiniz mi bari? Evet baba. O çatıda kalıyor. Dün gece çatıda bir ışık gördüm e Olabilir Ertuğrul'dur Gecenin üçünde çatıda ne işi vardı dersin Ayrıca çatıya yalnızca bahçedeki merdivenle çıkılıyormuş Mübeccel teyzeye öyle demişler Ama bak merdiven bahçede duruyor Dün gece de oradaydı e, Aslında haklı olabilirsin Ertuğrul gibi bir kumarbazdan her şey beklenir Bir şeyler yapmalıyız baba Mübeccel teyzeyi kurtarmalıyız Pekala pekala İşe şu kazadan başlayalım Şimdi emniyet müdürlüğüne telefon açacağım Harikasın baba Haklıymışsın kızım Komiserim dediğine göre Muğla'da böyle bir kaza olmamış Ayrıca nüfus müdürlüğünü de aramış Yakup'un öldüğüne dair hiçbir resmi kayıt yok O yaşıyor demedim mi Tamam tamam heyecanlanma sakin ol Şimdi ne yapacağız Yapılacak en doğru şey Polise olan biten her şeyi anlatmak ah, Zavallı kadıncağız Yanılıyorsun baba Mübeccel teyze zavallı bir insan değil Eğer akıllı biri olmasaydı Kendine oynanan bu oyunu anlayamazdı Bak işte bu çok doğru Ama az önce bunu kastetmemiştim kızım Nasıl yani Bu yaşlı ve saygıdeğer bir kadın Böyle bir şey hak etmiyor Böylesine çirkin oyunlar Hiçbir insana oynanmamalı Buna resmen işkence denir Öyle öyle Böyle bir duruma düşmesi Korkunç bir şey Evet baba Doğrusunu istersen çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim kızım Mübeccel teyze Bu sahtekarlığın nasıl farkına vardı acaba hı? Ona hayran kalmamak elde değil batıl inancı yok, akıllı, yaşamı çok seviyor, bütün güncel olayları yakından izliyor. Tamam, tamam, bu kadar yeter. Bübecel tezi böylesine çok sevdiğinin farkında değildim. Evet, onunla arkadaş gibiyiz. Aa, kıskanmaya başlıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Karakola ne zaman gideceksin babacığım? Az sonra. Ama senin de gelmeni istiyorum. Olur. Ayrıntılar öğrenmek için sana ihtiyaç duyabilirler O halde beş dakikalığına müsaade et Mübeccel teyzeye gidip durumu bildireyim Yok ya olmaz olmaz Yakup'un çatıda saklandığını bilmiyor Onu boşuna heyecanlandırıp Ürkütmememiz lazım Haklısın baba bunu düşünememiştim Zaten polisin en geç yarına kadar Bir operasyon düzenleyeceğine eminim O halde hiç zaman kaybetmeden gidelim Hayır beni götüremezsiniz ben deli değilim Doktor bey işte böyle zorluk çıkardığı oh, için sizi çağırmak zorunda kaldık Anlıyorum efendim Bırakın kolumu bırakın çekiştirmeyin Yaşlı bir kadına böyle davranmaya utanmıyor musunuz? E, onlar e, görevlerini yapıyor oh. e, Lütfen zorluk çıkarmayın ambulansa binin Doktor bey oğlum lütfen bunlar beni delirtmeye çalıştı Bunu param için yapıyorlar bana inanın Tamam teyzeciğim oh, tamam tamam. Oh, Bütün bunları ben. hastanede konuşuruz. Hem sana çok iyi bir doktor arkadaşım bakacak. Oh. Ona her şeyi anlatırsın. Budalalar. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Görüyor musunuz hakaret etmeye de oh, başlıyorum. Budalalar. İyileşeceksin becer teyze. Ama bize biraz yardımcı olmalısın. Yazıklar olsun size. Ne biçim insanlarsınız. Oh. Gözümün içine baka baka rol yapıyorsunuz. Evet. Bu iş böyle olmayacak of, Sakinleştirici of. bir iğne yapsam Sen bir olacak o iğneyi galiba. kendine yap doktor <gülüyor> Bırak çağırdı. Ben çağırdım Ertuğrul Bey Merak etme Mübeccel teyzeciğim Her şey yolunda Polisler her şeyi biliyor Burada neler oluyor Az sonra anlayacaksınız Siz de teyzenin kollarını bırakın Polisler neden evimin içine giriyor Bu soruyu benim sormam gerekiyor hanımefendi Çatıdaki hayaleti aşağıya indirecekler. Tuna! Yakup çatıda mıymış? Evet mübecahteydiciğim. Biri bana neler olduğunu anlatsın lütfen. <gülüyor> Bu kadıncağızın paralarını alabilmek için... ...yeğenleri onu delirtmeye çalışmış. Anlıyor musunuz? Ama teyze hep hayal görüyordu Yanılıyorsun oğlum Anlattıklarımız hiçbiri hayal değildi İşte sevgili hayaletimiz de geliyor Bir dakika bir dakika her şeyi açıklayabilirim Bu kadın hasta ona inanmayın Neler oluyor çatıya eski bir eşyamı aramak için çıkmıştım sadece Öteki tarafta hangi eşyaya ihtiyaç duyduğunu merak ettim doğrusu Daha neler göreceğiz bakalım Sen bana öldüğünü söyledikleri Yakup olmalısın Şey bu pis oyuna beni de alet ettiniz. Bunların üçünü de karakola götürün. Bir dakika komiser bey. Bir şey öğrenmek istiyorum. Evet teyzeciğim. Çatının merdiveni yoktu. Yakup çatıya nasıl inip çıkıyordu? Çatının giriş kapağının altındaki büyük dolabın kapaklarını açınca... ...aslında onun bir merdiven olduğunu göreceksiniz. Aa, Sus Ertuğrul konuşma. Hadi artık gidelim. Aa, hiç düşünmemiştim hay Allah. Şaşkınlığımdan ne söyleyeceğimi bilemiyorum teyzeciğim Geçmiş olsun Teşekkür ederim Bundan sonra insanları daha dikkatlice inceleyip Dinlersen sanırım senin için daha iyi olur doktor Haklısınız <gülüyor> Hoşçakalın efendim Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Tınacığım Buyurun şöyle oturun Mübeccel teyzecim. Ah canım. Bu kabusun bittiğine ne kadar sevindiğimi anlatamam. Cezalarını çekecekler. Ee, Yakup'un çatıda olduğunu nasıl anladınız? Geçen gece çatıda ışık gördüm. Hadi ha. şimdi bunları boş verin. Doğru. Zaten sinirlerim çok bozuldu. Teyzecim, bundan sonra... Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ha, kendime yeni bir ev alıncaya kadar otelde kalacağım. Sonra da benim gibi yaşlı insanların kalabileceği bir huzur evi yaptıracağım. Huzur evi yaptırmanız çok iyi olur. Ama otelde kalmanıza izin veremeyiz. Öyle değil mi Tuna? Aha. Evet, bizde kalırsınız. Aa, e, teşekkür ederim Hatta... ama... Yanımızda sürekli kalmanızı istiyoruz Bu harika olur ne olur evet deyin Lütfen lütfen Ay Mübeccel canım, teyze Yani olur mu böyle bir şey Tuna sizi çok seviyor Onu sevginizden mahrum Bırakmayacağınızı umuyorum Mübeccel teyzeciğim Aa, Lütfen e, ki, evet, evet. Yani... Hem bizde hayalet Falan da yok Aa, e, e, Bir süre için kalırım İlerisini de sonra düşünürüz Olmaz Olur <gülüyor> Mustafa Kovancı'nın yazdığı Mübeccel Teyze adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.